Evet Açık Gazete'nin ardından gene Gezi Parkı ile ilgili özel programımıza girdik. Merhabalar. Tekrar, tekrar merhaba diyelim. Evet bugün iki ayrı toplantıdan ya da basın durumundan e, seslerimiz var. Birincisi dün Çağlayan Adliyesi önünde toplanıp Taksim Dayanışmanı'nın çağrısına uyanlar bir... Kendilerini ihbar eyleminde bulundular. Bu biliyorsunuz düşünce özgürlük diye adlandırılan eylem dizisinin bir benzeri. Çoğu uzun zamandan beri gelen bir geleneğin yeniden canlandırılması ve kuvvetlendirilmesi olarak da yorumlanabilir. Evet ihbar şu şekildeydi. Demokratik taleplerimizle yaptığımız bu demokratik eylemler suçsa biz bu suçu işledik. Bizi de alın dedi ee, insanlar. Yani evet. Yani Taksim Gezi Parkı'nın fiilen Yıkılması girişimi sonrası yaşanan toplumsal duyarlılık karşısında yaşanan polis şiddeti ardından da hep birlikte ve aynı anda güç odaklarını yarattığı baskı ortamında neredeyse her gün yeni bir eylem dalgası yeni biçimler kendini gösteriyor diyorlar. Nuray Gönüşen ve Berkant Çağlar'da bir haber merkezinden. İşte bu demokratik taleplerimizde yaptığınız bu demokratik eylemler suçsa biz bu suçu işledik. Bizi de alın diyorlar. Ona kulak verelim. Şiddetle bastırıldı. Binlerce kişi gözaltına alındı. Yüzlerce kişi tutuklanmış durumda şu an hapishanelerde. FTP hapishanelerde. Onlarca kurum, basın bürosu talan edildi. Baskınlar düzenlendi şafak vakti operasyonlarıyla. Hala onlarca kişi tutuklu, beş kişi öldü bu operasyonlarda, bu şiddetle, devletin uyguladığı bir şiddet karşısında. Oysa ki talepler çok basitti, çok demokratik taleplerdi. Ve bütün eylemler son derece demokratik kaygılarla, demokratik eylemler yürütülerek yapıldı. Buna karşın çok ağır bir şiddet uygulandı. Biz şimdi bugün bütün bu yaşananların sorumluluğunu üstleniyoruz. Eğer baskıya karşı direnmek suçsa biz de suç işledik. Hepimiz Taksim'de Gezi Parkı'nda nöbetteydik. Bu yüzden kendimizi bugün ihbar ediyoruz. Bizim hakkımızda da işlem başlatsınlar. Ya bizim hakkımızda da işlem başlatsınlar ya da bütün tutukluları serbest bıraksınlar. Ve gözaltına alınan ve hakkında soruşturma başlatılan tüm şahıslar hakkındaki işlemleri derhal durdursunlar. Bizim talebimiz budur. Yine kendi en basit taleplerimizi dile getiriyoruz bugün. Ben onları size bugün tek tek okuyacağım. Bütün taleplerimiz demokratikti ve bu taleplerle yürütüldü. Birincisi... Gezi Parkı, park olarak kalmalıdır. Taksim Gezi Parkı'nın Topçu Kışlası adı altında ya da başka herhangi bir yapılaşma olmayacağını, projenin iptal edileceğine dair resmi bir açıklamanın yapılmasını, Atatürk Kültür Merkezi'nin yıkılması ilişkin girişimlerin durdurulması, Taksim Gezi Parkı'ndaki yıkıma karşı direnişten başlayarak, halkın en temel demokratik hak kullanımını engelleyen, şiddetle bastırma emrini veren, bu emri uygulatan ve uygulayan, Binlerce insanın yaralanmasına, beş yurttaşımızın ölmesine neden olan sorumlular, başta İstanbul, Ankara, Hatay ve Adana valileri ve emniyet müdürleri olmak üzere tüm sorumlular hakkında soruşturma başlatılması ve yaptırımı uygulanması, gaz bombası ve diğer materyallerin kullanılmasının yasaklanması. Üçüncü talebimiz şudur: ülkenin dört bir yanında direnişe katıldığı için göz altında alınan yurtaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını haklarında hiçbir soruşturma açılmayacağına ilişkin açıklama yapılması. Dördüncü talebimiz, başta 1 Mayıs alanı Taksim ve Kızılay olmak üzere, Türkiye'deki tüm meydanlarımızda, Kımsal alan alanlarımızda toplantı, gösteri, eylem yasaklarına ve fiili engellemelere son verilmesi, ifade özgürlüğü önündeki tüm engellerin kaldırılması. Bizim taleplerimiz çok açık ve nettir. Bu ülkede düşünce ve ifade özgürlüğü önündeki en temel engellerin yasaların ortadan kaldırılması gerekiyor. Bunlar başta terörle mücadele yasası birincisi, ikincisi devlet güvenlik mahkemeleri adı diye hala tabir ettiğimiz özel yetkili mahkemelerin ortadan kaldırılmasıdır. Bunlar düşünce ve özgür, ifade özgürlüğündeki en önemli engeller olarak gözükmektedir. Ee, bizim taleplerimiz dediğim gibi bunlardan ibarettir ve şimdi hep beraber kendimizi yazdığımız suç duyurusu dilekçeleriyle savcılığa ihbar etmeye gidiyoruz. Ya hepimiz hakkında işlem yapsınlar ya da tüm soruşturulanlar hakkındaki işlemler derhal durdurulsun, e, tutuklular derhal serbest bırakılsın. Taleplerimiz bunlardır, teşekkür ediyoruz. Bu dilekçelerimiz şu anda... Her ne kadar İstanbul, Ankara ve Hatay'a ilişkinse biliyorsunuz şiddet durmuyor. Bugün Diyarbakır'da devam ediyor. Ankara'da devam ediyor. Lice'de bir yurttaşımız öldü. Bizim bütün bu dilekçelerimiz onları da kapsamaktadır. Buradan oralara da sesleniyoruz. Her yer Taksim, her yer Lice, her yer Diyarbakır. Mücadelemiz, Bitmeyecek. Bütün yurdun her tarafında, dünyanın her tarafında bu şiddet sona erene kadar en azından ben susmayacağım. Çok teşekkür ederim. Evet, Taksim'de yanışmanın çağrısı üzerine çağlayan adliyesi önünde toplanıp kendilerini ihbar eden çok sayıda insandan bahsediyorduk. Onların da ses, iki ses, sese yer verdik. Birisi Taksim Dayanışması adına basın açıklaması Avukat Gülvin Aydın'dan geldi. Ve arkasından da Taksim Dayanışması bileşenlerinden Mimarlar Odası'ndan Mücella Yapıcı da söz olarak her yer Taksim, her yer Lice, her yer Diyarbakır. Mücadelemiz bitmeyecek dedi. Bu böyle. Bu program içinde bir de Hafta sonunda cumartesi günü binlerce kişi çevre aktivistleri 29 Haziran cumartesi günü Kadıköy'deydiler. Başka bir iklim değişikliğini durdurmak ve başka bir dünya mümkün demek için. Ve bu yeni bu sene daha önce çeşitli ülkelerde olan ama bu sene global nitelik kazanan, küresel nitelik kazanan küresel eksen değişimi projesi kapsamında buradaydılar. Asya, Avrupa ve Amerika'dan ortak bir ses başka bir enerji mümkündü. Son derece renkli ve hareketli bir şeydi, toplantıydı. Yürüştü. Birbirlerine bağlanan Libya, Tunus, Cezayir, Fas bayraklarıyla kadınların en önde yan yana yürüdükleri vardı. Maldivlerin Pasifik'ten seslenmeleri. Sular altında boğulmuyoruz, savaşıyoruz demişlerdi. Kolonyalılar, Vietnamlılar, Koreliler dans ederek dövizlerini sallayarak birbir peş peşe yürüdüler. Ve Türkiye'den de pek çok şey yerel mücadelecinin evet. sesleri vardı. Gerze Zonguldak. halkı vardı. Zonguldak'tan gelenler vardı. Şırnak'tan Şimdi. gelenler vardı. ve Edirne'den Ergene Nehri'nin Yakınlarında oturan insanlar, oranın sakinleri gelip e, konuştular, birbirleriyle temas ettiler. Hem yurt dışından hem de yurt içinden gelen insanlarla beraber. Sakarya, Bartın, Munzur hepsi vardı. E, ve Hindistan'dan da gayet kuvvetli, büyük bir mücadelenin yankılanan sesleri de vardı. Şimdi onlardan hazırladığımız bir küçük koleji de evet. size sunuyoruz. Munzur'dan herkese selam getirdim bir kere. Muzurun sesi duyulmuyor arkadaşlar. Ben burada Munzur'a yanıyorum. Muzur ölüyor. Kimsenin haberi yok. Hani bizim 38'de duyulmadı ya dünya. Yine duyulmuyor sesimiz. Ben duyurmak istiyorum. Munzur ölüyor. Barajlar yapıldı. Sular altında kaldı bütün inançlarımız, kutsallarımız. Yaşlılarımızın söylemini getirdim. Hiç Allah'ı kullamayacağım aynı onların deyimiyle size söylemek istiyorum. Bizde ağaç kesmek günahdır. Her evde felaket yaratır. Ben annemden bunu duydum, babaannemden bunu duydum, böyle büyüdüm. Ağaçlarımız kesildi, dua edecek, inancımızı yerine getirecek hiçbir yerimiz kalmadı. Biz buna inanıyoruz. Ağaçlar bizim evlatlarımız gibi ve yaşlılarımız gidip ağaçlara ilmek asmışlar. Buraya devlet bizi assın, sonra bunları kessin. Biz bunlarsız yaşayamayız. Bunlar bizim soluğumuz. Soluklarımız kesilmesin. Muzuru baraj yapılmasın. Muzuda şimdi peri suyunu kesmişler. Bütün balıklar ölmüş. Balıklar geceleri üşüyor arkadaşlar, dostlar. Dünya insanları. Hepinize çağırıyorum. Hepiniz bize yardım edin. Yardım için ben buraya geldim. Ben sıradan sizin gibi biriyim ama artık gerçekten dayanmak gücümüz kalmadı. Beş yıldır uğraşıyoruz, sesimizi duyuramıyoruz. Ve sesimi buradan duyurmak istedim. Bütün çevreci, yüreğini bu işe koyan herkese yürekten selam olsun diyorum. Biz Bartın'dan, Amasra'dan geliyoruz. Buradaki fotoğrafta gördüğünüz o cennet coğrafyadan geliyoruz. İşte bu cennet coğrafyaya... 6400 megavat gücünde bir termik santral yapmak istiyorlar. Ve Bartınlılar ve Amasya'dılar. Buna isyan ediyorlar. Ve 20 bin insan mitinglerde yürüdü. Sesini binlerce kez duyurduğu halde hükümet bir şirketin arkasında durmaya devam ediyor ve planlara ve mevzuata ve bütün kurallara aykırı olduğu halde bir termik santrali yapmak istiyorlar. Ama Bartındırlar, Amasralılar turizmle uğraşıyor. Balıkçılık yapıyor. Tarlada, ormanda çalışıyorlar ve bize bu gelirimiz yeter. Coğrafyamızı mahvetmeyin diyorlar. Ve Bartındırlar ve Amasralılar ses hanlara selamlar Trakya'dan, Ergene'den bu güzel alanda bu güzel alanda altı kıtadan 140 ülkeden onlarca, yüzlerce insanımızın çevre dostu dostumuzun bir arada olması gerçekten çok sevindirici. Dünya gerçeği içinde Trakya çok küçük bir nokta belki ancak şu an Kadıköy Meydanı'nda bu mesajları verdiğimizde şu gerçeği asla unutmamalıyız. Trakya'nın birinci sırf tarım toprakları, suları ne yazık ki yok ediliyor, kirletiliyor insanıyla beraber. Ergene değeri kelime anlamıyla bakıldığında ergenlikten, üretkenlikten, verimlilikten gelirken son 20 yıldır, yazık ki yok ediyor. I'm from the global power shift. I'm coming here from 350 daughter, but more than anything, I'm coming here from Brazil. Ben 350 küresel, küresel eksen değişimindeyim. Ama her şeyden önce burada Brazilya'dan. This week Global Power Shift has brought together young people from over 130 countries from around the world. <gülüyor> Bu hafta dünyanın 130 We always speak different languages, we come from different cultures, but we are in this fight together. The fight to end in the age of coal is the fight for our health, is the fight for our communities, it's a fight for our planet and obviously is the fight for our future. Here in Turkey, in Gezi Park, in Brazil, with the revolt of vinegar, we see in many streets around the world the power of people coming together. And it's people getting together who really make a global power shift. Ve insanlar ancak bir araya geldiklerinde değiştirebilirler. This week, 500 of us get together to learn, to share ideas, and to strategize. And this is just the beginning. Bu hafta 500ümüz öğrenmek, sadece üretmek ve harekete geçmek için bir yere geldik ve bu sadece bir başlangıç. <gülüyor> Bugün eksan değişiminin bir sonraki safasına geçiyoruz ulusal All of us, are part of that movement together. Hepimiz bu hareketin parçasıyız. And so I want to ask for the help of everybody that is here from global power shift. When I say power you say shift. Power. Shift. Power. Shift. When I say power you say shift power power yeah. yeah. good job guys yeah. Hı hı hı. Hepiniz hoş geldiniz. To Öncelikle böyle bir etkinlik konuşturup, şehrin o botanın sesini tüm dünya yaydığınız için Greenpeace ve teşkilatına teşekkürlerimizi bir borç biliriz. Her gece yaptığımız ışık kapatma elemine, her hafta yaptığımız oturma elemine, her gün yaptığımız ses elemine, ne satılık medya ne de yandaş besin mensupları ne gördüler ne de duydular. Ama biz BOTA'nın yiğit devletleri olarak yılmayacağız ve vazgeçmeyeceğiz. Ta ki tüm dünyaya sesimizi dünyaya kadar. İçinde bulunduğumuz sürecin tarihi olduğumuz farkındayız. Ve bu tarihi sürecin her insanın önemli bir misyon yüklediğini düşünüyoruz haklarımızın yıllardan beri sürdürdüğü demokrasi mücadelesi ve savunusu süresinde başlayan çözüm süreci tüm Türkiye için umut kaynağı haline gelmiştir. Silahların sustuğu, siyasal alanı kurması, yeni karakollar işletmesi, yeni barajlar kurması tüm halkımızı tedirgin etmektedir. Sermainin kirli elleri haline gelen zenginlerin tarihsel sorunun fark etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bugün global şirketinin bünyesi altında global, acar geniş şirketleri 5 kuruş kazanacaklar diye 5000 yıllık geleceğimizi yok edemezler. Cumhur <Gülüyor> Tezarestan Odası Başkanı Sayın Osman Geniş TSO seçimlerinden önce herkese bu işten vazgeçip resmi bir açıklama yapacaktı. Seçimler biteri 3 ay oldu. Osman Bey'den ses yok. Bu halkı olarak inanıyoruz ki hemşehrilerimiz olan Acar Geri şirketleri vicdanların sesini dinleyip bu işten vazgeçerler ve kendi halkının yanında yer alırlar. <gülüyor> 30 yıldır hükümeti köylerimizi talan ederek, ormanlarımızı yakarak bizleri Şırnak'tan göndermek istiyorlardı. Ama başarmadılar. Hükümetin 30 yıldır kakla, tüfekle, savaşla yapamadığını şimdi paraşlarla, termik satınlarla yapmak istiyor. Ama biz buna izin vermeyeceğiz. Bugün Sayın Başbakan demokratik bir ülkeyiz diye tüm dünyaya kendini tanıtıyor. Madem o kadar demokratsınız, madem o kadar demokrasiden bahsediyorsunuz, biz de size hodri meydan diyoruz. Referanduma gidelim. Bunu Şırnak hakkı seçsin. <Gülüyor> beş, yıl, beş yıldır kurulan Şırnak Üniversitesi'nin daha kampüsü yapılmamışken, 20 yıldır Şırnak-Cizre yolu tamamlanmamışken, şimdiye kadar bir fabrika kurulmamışken, 457 milyon dolarlık bir termih satralıdan bahsediyorsunuz. Buraya var çelişki Sayın Başbakan. Direne direne kazanacağız ve bu işten vazgeçmiyorsun, vazgeçmeyecek. Karosu termik santrallar yaşasın, bağlasın. Direne, direne direne kazanacağız. Direne direne kazanacağız. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. hoşça kalın. Evet bugünkü Gezi Parkı programında önce 1 Temmuz'da yani dün Taksim'de Dayanışması'nın çağrısına uyarak çağlayan adliyesinde toplanıp kendilerini ihbar eden binlerce kişiyi ondan sonra da onun ardından da 29 Haziran Cumartesi günü yapılan iklim değişikliğini durdurmak başka bir dünya mümkün demek için dünyanın ve Türkiye'nin her yerinden gelenlerin Buluşması diren gezegeni ee, kulak verdik. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Gezi Parkı. Haberler ve yorumlar.